La ilahe illallah'ın tam karşılığı Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Mekke'nin meydanlarındaki lat, menat, uzza da yoktur. Sevgisiyle Allah'ın şeriatını yaşamayı engelleyen evlat da yoktur. Eş de yoktur, para da yoktur. Bunun için la ilahe illallah diyen birisi ben zekat vermem malımdan vermem dediği zaman Ebu Bekir'in kılıcıyla karşılaştı. Ebu Bekir'e ne yapıyorsun? La ilahe illallah deyip Mekke'nin latını menatını uzasını reddetmiş Allah'a iman etmiş birisine nasıl kılıç kaldırabilirsin sen dendiğinde ne cevap verdi Ebu Bekir? Mekke'deki putu atmış zekatı kabul etmeyerek Allah için vermesi gereken malı vermeyi kabul etmeyerek para butunu hala bünyesinde saklıyor. Nerede la ilahe illallah? Zekat vermeyi kabul etmemek yani maldan Allah'ın hakkını çıkarmamak Allah'ın karşısına malı put olarak ilah olarak çıkarmaktır. Halbuki la ilahe illallah para da dahil bütün put çeşitlerini eş, çocuk, arkadaş, zevk ne varsa Allah'ın karşısında ilah olabilecek bütün putları kökten reddetmeyi gerektiriyordu. Bunun için Ebubekir biz müminiz, Müslümanız ama zekat veremeyiz diyenlerin karşısına Halid'i çıkardı. O ben lat ve uzza'yı bırakamam diyenin düzeyindeydi bu Bekir'in gözünde. El hak doğru olan da oydu. Bunun için biz Allah'ın varlığını kabul eden kimseler olarak tarif edilemeyiz. Biz Allah'ı ilah ve Rabb olarak kabul eden kimseleriz. Allah ilahımızdır. Yani onun önünde boyun bükeriz, secde ederiz lokyu ederiz. Şeriatına teslim oluruz. Allah'ı ilah kabul etmek budur. O Rabbimizdir. Yalnız olmadığımıza, bizi yaşattığı gibi rızkımızı vereceğine, suyumuzu içireceğine, bizi bizden iyi bilip düşündüğüne iman ederiz. Rabbimiz budur. Böyle yapan kurtulur. Rabbim Allah'tır diyen kurtulur. SGK'sına güvenen sosyal güvencesine Allah'tan fazla güvenen erkek çocuğu olduğu için kız çocuğuna göre kendisini çocukları açısından daha çok güvende hisseden kendisini yalnız hissettiği için benim sahibim koruyucum Rabbim Allah'tırı henüz damarlarına kadar indirememiş birisi olduğu için Allah'ın ölürken Melekler seni karşılayacak dediği gruptan olma özelliğine henüz kavuşamamıştır o. Çünkü Allah innellezine kalu rabbunallah summestekamu bizim Rabbimiz Allah'tır deyip doğru doğru yolunda devam edenleri meleklerin törenleriyle karşılayacağından söz ediyor.